400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fen ve tıp mikyasıyla Kürey Arz Eczahaneyi Kübrasının eczacısı olan Hakîm hatta kör gözlere de gösterir tanıttırır. Hem mesela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 ve yüzbinler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan, ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen bir biçarezi hayatlara getiren ve küreye arz denilen bu rahmani i ambarı ve bir sefine-i ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkanı ı Rabbani,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 bu alim şehrinde Dünya Sarayı'nın damındaki yıldız lambaları, bir kısmı Kozmografya'nın dediğine bakılsa küreyi arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz Kozmografya'nın dediğine göre küreyi arzdan bir milyon defadan ziyade büyük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 Gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuay kainat ve bu mücetsem Kur'an-ı Ekmere alem mezkür misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektepte bilfiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet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 bu kainatın halikızül ı esması ile bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan mezkûr hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı beyan çok tekrar ile en ziyade "Halak'os semavati vel ard ve rabbus semavati vel ayetleriyle Halik'imizi bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim.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 Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim